Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İd-şemsu kuwiret ve iden nucumun kaderet ve iden ciban suiret Güneş dürülüp Işığı söndüğü zaman, Yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman, Dağlar yürütüldüğü zaman, <gülüyor> Doğurmak üzere olan develer Kıyılmaz mallar terk edildiği zaman, Vahşi hayvanlar diriltilip toplandığı zaman, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman, nefisler eşleştirildiği, ruhlar bedenlere girdiği zaman, وَإِذَا قُتِلَتْ Diri diri gömülen kız çocuğuna,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 Bakın gündüzün sinip gizlenen yıldızlara Dolaşıp dolaşıp yuvalarına görüngelene giren gezegenlere. Geçmeye başladığı dem geceye Nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki dinnalahulim <gülüyor> Kur'an değerli bir elçinin.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 <gülüyor> Bu olsa olsa bütün alemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler. Ve <gülüyor> Ama bu iş sizin istemenizde değil, ancak Rabbül Alem'in olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur.